Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gözde Uzun'a teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler. sunan Emre Da taşordu. Kiss me Sevellerin can içinde canısı, aşıklar kattı. Benzettim ümür kitaba, aşk zerredir sen Affitah. Bir anik usurum gelmez hesabı. Affeyle sultanım, cümle suçlarım Mirani kusuru gelmez hesaba Affeyle sultanım, cümle suçlarım Efendim, efendim, canım efendim Ben senin kulunum, sen benim sultanım Efendim, efendim, canım efendim ben senin kulunam, sen benim sultanım. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Zeynep Karababa ve Celo Bolluz'dan dinlediğimiz bir değişle başladık. Programın geri kalanında da Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren değişler var. Frik Dede'den alınan az önce dinlediğimiz Dersim değişinin sonunda Virani Mahlası'nı işittik. Ve başka icralarda da Virani Mahlası geçiyor genelde. Ancak bu değişin dil ve üslup özellikleri Virani'nin diline ve üslubuna pek yakın değil, Zira Virani'nin şiirleri daha ağır ve zor anlaşılırdır. Üstelik bu deyişin sözlerini Halit Bayrı'nın hazırladığı Aşık Virani Divanı'nda da bulamadım. Bu şüphenin peşine düşünce şiire 19. yüzyıl Saz şairlerinden Noksani'nin şiirleri arasında rastladım. Adil Ali Atalay'ın hazırladığı Erzurumlu Halkozanı Noksani Baba isimli kitapta bu deyişin sözleri mevcut. Dolayısıyla sözlerin Noksani'ye ait olduğunu söylemek daha isabetli olacak. Üstelik sadece can yayınlarından çıkan bu Erzurumlu Halkoza'nın Noksani Baba isimli kitaba dayanmıyorum bunu söylerken, aksine dil ve üslup özellikleri de bu görüşü güçlendiriyor. Zira bu değişin dili 19. Saz şairlerinin oluşturdukları ortak dil evreninin içinde bulunuyor. Tabi bunlar teknik meseleler ancak halk edebiyatına ve saz şiirine aşina olup biraz da divan edebiyatıyla temas etmiş kişiler hemen anlayıp hak vereceklerdir bu söylediklerime. Sonuç itibariyle Frik Dede'den alınan bu deyişin sözleri Noksani'ye ait. Zeynep Karababa ve Celo Boluz'un yorumundan dinlediğimiz bu deyişin ismi ise Efendim Efendim idi. Bu programı hazırlarken çok sayıda kaynak kullandım. Bunların hepsinin tam künyelerini aktarman mümkün değil. Bu sebeple konuyla ilgilenen dinleyiciler varsa bu programın blogunda yani Dilden Dile Titreşimler isimli blokta bu program kaydının altında yararlandığım tüm kaynakların künyelerini bulabilirler. Oraya ekleyeceğim hepsini. Böylelikle hem ilgilenenler tam künyelere kolaylıkla ulaşmış olurlar. Hem de özel ilgi duymayan dinleyicilerin vaktinden çalmamış oluruz. Şimdi sözü daha da uzatmadan sıradaki türküyü anons etmek istiyorum sizlere. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait olan bir Nevşehir Hacı Bektaş değişi dinleyeceğiz. Semah ekibinden Adnan Ataman'ın derlediği değiş 9 8'lik ölçüye sahip. Usulü ise 2 2 2 3 şeklinde. Değiş diyorum ama aslında ezgisi semah ezgisine çok yakın. Hatta tahtacı semahlarındaki motiflerin aynısı kullanılmış burada. Dinleyeceğimiz türkünün sözlerini oluşturan Pir Sultan Abdal şiiri farklı bir besteyle daha okunuyor. O ise Davut Sular'dan derlenmiş ve daha yaygınca bilinir. Ama biz şimdi az önce künyesine aktardığım versiyonu dinleyeceğiz. Bu kayda Işık Kapısı isimli YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Sizler de Işık Işık ve Emre Esenlik birlikte İcra ediyorlar, bir güzelin aşığıyım erenler. Gece düşüne So, I'm mm -hmm. Şimdi yine Işık Işık ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir deyiş var sırada. Fethiye Kayaköy'de gerçekleştirilen etnik müzik festivalinin kayıtlarından bu deyiş. YouTube'da Etnik Müzik Fest isimli kanalda hem bu kaydı hem daha fazlasını bulabilirsiniz. Bu icrada bağlama ve vokalde Işık Işık, Baran Işık ve Koray Sezer var. Kavalı Eyüp Polat. Vurmalı sazı ise Faysal Macit çalmış. Onlardan dinleyeceğimiz Değiş'in sözleri Aşık İlhami'ye ait, müziği ise anonim. Ancak Değiş'i dinlemeden önce Aşık İlhami hakkında birkaç şey aktarmak istiyorum sizlere. Şöyle ki bu mahlası taşıyan sadece 20. yüzyılda benim bildiğim 3 şair var. Ama bu Değiş'in sözleri o 3 şairden birine ait değil. 19. yüzyılda yaşamış olan Ali İlhami dedenin bir şiiri bu. Ali İlhami Dede ise Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesindeki Sücaettin Dede dergahına mensupmuş ve Seyit Gazi tekkesi postununa oturan Pir Mehmet Dedenin de oğluymuş. Babasının ölümünden sonra da bu tekkenin postuna oturmuş kendisi. Dolayısıyla sağlam bir geleneğe mensup Bektaş şairlerinden birisi Ali İlhami Dede. Burada okunan değiş şiirin sadece yarısı, Diğer kıtalara İsmail Özmen'in hazırladığı Alevi Bektaşi şiirleri antolojisinin dördüncü cildinde ulaşabilirsiniz. Dinleyeceğimiz bu güzel Ali İlhamide de deyişinin ismi ise Kendi Noksanını Bilip Arif Ol. Ay mı etme gönül Yetmiş üç millete Bir nazar da var Hak senmiş yaratmış Hey hey söz etme gönül Gönül gönülden Devane çok sevmiş, yaratmış, ey, ey, söz etme gönül Gönül, gönül benim devone O dilleri hey hey bozatma gönül, gönül, gönül Sırada yine bir noksani değişi var. Sivas yöresine ait olan değişi Fezullah Çınardan TRT Müzik Dairesi derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2 3 2 3 şeklinde. Bu noksani değişi oldukça meşhur ve sık sık icra ediliyor. Sözleri de çok anlamlı. Zira geldim şu alemi ıslah edeyim. Özümü meydanda buldum sonradan dizeleriyle başlıyor. Malumunuz bu coğrafyada hakim olan dini görüşün her mezhep ve yolca kabul edilen bazı anlayışları var. Onlardan birisi de insanın bu dünyaya bir halife olarak gönderildiğidir. Yani insan bu dünyayı çekip çevirmek ve idare etmekle mükellef. Diğer varlıklardan da üstün bu açıdan Noksani'nin ifadesiyle bu alemi ıslah etmekle görevli insan. Ama bu dünyayı Islah etmekle görevli olan insan önce kendini ıslah etmek zorunda. Yoksa dünyaya hiçbir faydası olamaz. Geldim şu alemi ıslah edeyim, özümü meydanda buldum sonradan dizeleri. Bir şeyi düzeltmeye kendimizden başlamamız gerektiğini çok güzel ifade etmiş bence. Dünyayı, çevreyi ve hatta başka insanları terbiye etmeyi bırakıp kendimizi ıslah etmeliyiz. Az önce dinlediğimiz türkü ile... Bu türkünün birbirini tamamlayan bir yanı da var. Çünkü o türküde de kendi noksanını bilip arif ol, kimsenin ayıbını gözetme gönül dizeleri vardı. Bektaşilerin çok sevdiğim bir sözü vardır, kusur görene aittir diye. O da bu türkülerde söylenenlerle ilgili aslında. Hasılı sağ solu ıslah etme sevdasına düşmeden ve başkalarını kınayıp ayıplamadan önce kendi noksanlarımızı görüp kendimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Yoksa bu ilk adım olmadığı müddetçe kendimiz de dahil kimseye faydamız dokunmuyor. Bu iki dize hakkında söylediklerim başka bağlamlarla da geliştirilebilir elbette. Örneğin vahdeti vücut anlayışından yola çıkılarak her şeyin özünün temelde bir ve aynı olduğu iddia edilebilir. Böylece önce özümüzü ıslah etmemiz yani ondaki pürüzleri gidererek Cevherini ortaya çıkartmamız gerek ki kendimiz dışındaki şeyleri yani dünyayı düzeltip ıslah edebilelim. Ama bir not düşerek şunu belirteyim. Bu söylediklerimin hepsi benim bütünüyle katıldığım görüşler değil. Yaptığım yorumlar sadece dinlediğimiz ve şimdi dinleyeceğimiz türkünün nasıl bir evren tasavvuru üzerine kurulduğunu az çok göstermek amacını taşıyor. Bunu böyle değerlendirirseniz memnun olurum. Bu anons da bayağı uzadı öncekiler gibi. Şimdi konuşmanın şehvetinden uzaklaşıp sıradaki değişi anons edeyim size. Cem Çerebi'den dinliyoruz. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Solem'im ıslah edeyim ıslah edeyim özüm meydanda buldum sonra da buldum sonra da meydanda oldum sonradan zaman mahrukuna meyli mi verdim meyli mi verdim sermayemden zarar ettim sonradan Ettim sonradan Sermayeden zarar zarar ettim sonradan Geldi bizi millet, sevdi seviştik, sevdi seviştik, alka dehber kader doldurdu içti, doldurdu içti, sadık yarım değil. Yeminlerişti Ali dostu yeminlerişti içti Özü çürü gimiş, gördük sonradan Duyduk sonradan Özü çürü gimiş, gördük sonradan 90 kulun alt bir kar edelim, bir kar edelim 12 imam dergahına varalım, hey dos varalım. 2 dinle ne edelim Ali dost Ey can edelim İblis hali olmaz Gördük Sonra da Gördük Sonra da İblis mümin Olmaz olmaz Gördük sonradan Meşhur bir Pir Sultan Abdal türküsü var şimdi sırada. Sözleri Pir Sultan Abdal'a isnat ediliyor ama künyesiyle ilgili başkaca bir malumatım yok ne yazık ki. Bunun gibi çok yaygınca okunan bazı eski türkülerin bu yaygın okunuşlarından olsa gerek künyeleri pek net olmuyor. Bu türkü de onlardan birisi. Dinleyeceğimiz türkünün sözlerinde fark edebileceğiniz üzere kat edilen çeşitli evreler metaforik olarak anlatılıyor. Bir bakıma ana hatlarıyla da olsa seyir-i sülükten bahsediliyor diyebiliriz. Şimdi bu Pis Sultan Abdal Türküsünü Onur Kocamaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Uyur idik uyardılar. <gülüyor> Seri hakka teslim ettik ölüye kattılar bizi. Seri hakka teslim ettik ölüye kat. Eyledik, yolumuzu yol eyledi Her çiçekten bal eyledik Arıya kattılar bizi Her çiçekten bal eyledik Arıya kattılar bizi. Bir divanına dizildik Aşk defterine yazıldık Banulduk şerbet ezildik Doluya kattılar bizi Banulduk şerbet ezildik yak katlar Sultan abdalım şunda, bir sultan abdalım şunda. Çok keramet var insanda. O cihanda, bu cihanda Aliye katılar bizi. O cihanda. Bonbo Aliye Büyük Tacim Dededen alınan bir marş kantarma deyişi dinleyeceğiz şimdi. Deyişin sözleri 17. yüzyıl sas şairlerinden Kul Nesimi'ye isnat ediliyor. Bu marş deyişini Hüseyin Korkan Korkmaz'dan dinliyoruz. Dervişlik halından gayrı Dervişlik alından gayrı hal mı dedim sana kardeş? Dervişlik alından gayrı hal mı dedim sana kardeş? Her anlar You. Mm -hmm. Oh Bakın içerden isimli albümünden sözleri Şah Hatayi'ye ait olan bir şatiye dinleyeceğiz şimdi. Daha doğrusu Şah Hatayi'ye isnat edilen. İsnat edilen diyorum çünkü az önceki Kul Nesimi şiirinde de bu Şah Hatayi şiirini de divanlarda bulamadım açıkçası. Şatiye sözde ölçü kaçırmak anlamına gelen şat kelimesinden geliyormuş. Edebi bir tür olarak ise ciddi fikirleri Alayla ya da şaka yoluyla anlatan sembolik bir dili haiz şiirlere deniyor. Şimdi dinleyeceğimiz şatiye de tam olarak bu edebi türün tanımına uyuyor. Ama şatiyeyi dinlemeden önce harabat ve harabati kelimeleriyle ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Zira bunlar tasavvuf alanında karşımıza çıkan terimler. Malum olduğu üzere, Harap kelimesi yıkık dökük şeylere atıfta bulunmak için kullanılır. Tasavvufta ise harabat maddi ve nefsi yönlerini yıkan sufilere verilen bir sıfat. Ayrıca bu sufiler bu dünyadaki her şeyin gelip geçici olduğunun, dolayısıyla bu örtünün altında harap bir dünyanın bulunduğunun farkındadırlar. Bu sebeple melami meşrepleri oldukça güçlüdür bunların ama bu özellikleri nedeniyle ana akım dini görüşlerin dışında kalmışlardır elbette. Kalenderiler ve hayderiler ile bunlarla ünsiyet kuranlar arasında yaygın bir anlayış olmuş bu. Harabati ise harabelerde takılan, yatan kalkan kişi anlamına geliyor. Ama terim olarak tasavvufta iradesi dışında kendisinden marifet ve irfan zuhur eden kamil kişiye işaret ediyormuş. Dolayısıyla harabat ve harabati maddi dünyaya sırt dönmüş, onunla ilgili her şeyi yıkıp harap etmiş, bu sayede de kemale ererek irfan kesbetmiş kişi anlamına geliyor. Dinleyeceğimiz şatiyede de bu özelliklerin hepsi mevcut. Aslında kıtaları üzerinde de tek tek durulabilir ama bu hafta zaten yeterince uzattım sözü. O sebeple daha fazla konuşmayacağım. Belavimi ve Bektaşi Meşrep her şeyi sevdiğim gibi bu Şatiye'yi de çok severek dinliyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Anonsun başında da belirtmiş olduğum üzere Ata Durak'ın İçerden isimli albümünden dinliyoruz. Harabat Ne dinim var, ne imanım Harabat yan, harabatım Ne şekim var, ne gümanım Harabat yan, harabatım Harabat yan, harabatım Ali candan sevmişim, kendi haneme konmuşum, hakkı özüm de bulmuşum, harabat yam, harabatım, harabat yam. Harabatım Ne taşlardan gizlenirim Ne sözlerden kirlenirim Uda sallanırım. Harabat yan, harabatım. Harabat yan, harabatım. Katılmam her cenneti Kulak Pulah vermen nasihata. Değer vermem her sohbete, harabatım, harabatım, harabatım, harabatım. Demim de gezerim Harabat yan Harabat Harabat yan Harabat Ne savmum var ne salat Ne farzım var ne sünnetim Ne kovun var ne kıymetim Harabat yan harabatım Harabat yan, harabatım sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Sadık Doğanay'dan bir deyiş dinleyeceğiz. Bu deyişin sonunda Sadık Baba mahlasını işleyeceksiniz. Edebiyat tarihimizde 10 civarında Sadık Baba varmış. Dinleyeceğimiz deyişin başlangıç dizelerine benzer dizelere sahip olan bir Arguan deyişi var. O sebeple acaba Hekim Hanlı Sadık Baba'ya mı ait diye onun hakkında yazılmış iki kitaba baktım. O kitaplarda sözleri bulamadım Diğer Sadık babalarla ilgili de baktığım kaynaklarda bu şiire rastlayamadım. Kesin olmamakla birlikte bu sözlerin Sadık Doğanay'ın kendisine ait olduğu kanısına vardım. Sözleri muhtemelen kendisine ait olan bu deyişi şimdi zileli aşık Sadık Doğanay'ın kendisinden dinliyoruz. Bir yere toplandı cümle aşıklar. aç cümle aşıklar cümle aşıklanır bire birler Sevd o, sevd o, sevd o, sevd o, sevd o, sevd o. İkramı üstel üstel, ejel ejelden, ejel bir den ilham, isteler. i̇lham isteler. İkramı bir bir bir ezel ezel ezel ezel. Yüreklerini sev ama nüserlerini sev Dostun huzuruna nakır mes'ul zâra gürlü Dost bize düşürdü o morta yol seyyon ahil zare aste atirse yañdır zunare cennet bahteyazünde elsi bir san ister Hasken ateşle yanıyor biz Yatırsana yetmiyor benden, yetmiyor benden Şirindur muhafet ey dost, ey dost, ey dost, ey dost Sadık babadır gelir ki Kırklar sevinden Kırklar sevinden Hakikat babundan İlhan hisserler İlhan hisserler Sadık babadır ki Kırklar sevinden Kırklar sevinden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 Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo Deneyecisi Gözde Usuna teşekkür ederiz.